Kıssayı Eyyub Aleyhisselam İsak Aleyhisselam'ın oğlu olan Aysın evladından Eyyub Aleyhisselam zuhur etti. Pek çok malı ve Dimeşk tarafında nice emlaki vardı. Cenab-ı Hak onu mehakkı imtihana çekti. Cümle emmali ve emlaki elinden gitti. O şükretti. Hasta oldu, sabretti. Bedeninde yaralar açıldı, yine sabretti. Yaraları kurtlandı, yanına kimse varamaz oldu. Yalnız zevcesi rahmet ona hizmet ederdi. O yine sabreder ve ibadetine devam eylerdi. Sonra şifa buldu. Cismi evvelki gibi terü taze oldu ve cümle emmal ve emlaki yerine geldi. Dünya ve ahiret saadetine nail oldu. Bir şirnamında bir oğlu olup kendisinden sonra yerine geçti ve peygamber oldu.